Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain <gülüyor> Muhterem protokol, kıymetli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah selam ismiyle bizlere muamelede bulunsun. Aramızda selamı yaysın. Selamda darus selam da olan cennetin kapılarını inşallah bizler açsın. Muhterem başkanımızın da söylediği gibi 82 il 82 sahabi projesinin 20. programında buradayız. Rabbim hitamına erdirmeyi de nasip eylesin inşallah. Ülkemizin 81 vilayetinde bir de Kıbrıs'ta bu topraklarla bir şekilde bağı olan ashabı kiram efendilerimizi tanımak için, tanışmak için bu proje başladı. İllerde anlatılacak sahabe efendilerimiz tespit edilirken bazı şeylere dikkat edildi. Mesela kabirleri orada olanlar Makamları orada olanlar, fetihlerine katılanlar, o ilde, o ile yakın bir yerde bir müddet ikamet edenler, eğer bunlar da yoksa ilişkilendirildi. Bugün 20. programımızı yaptığımız de ilişkilendirilen illerden bir tanesi. Neden Ayşe anamız burada anlatılıyor? Birkaç sebebi var da ben sadece iki tanesini söyleyeyim. Proje Adana'dan başladı. Adana'dan başladığı için sahabenin dibacesi olan besmelesi olan Hazreti Ebu Bekir ile söz başladı. İstedik ki babasına yakın bir yerde de Ayşe anamız diyelim. Bir ikinci husus da şuydu. Ortaçağ İslam tarihi kaynaklarında sizin iliniz yani Ni'de Maşukiye diye geçer. Bilenler bilir, hocaları muhakkak okumuşlardır, biliyorlardır. Maşukiye gönül çelen, çok sevilen anlamına gelir. Ayşe anamız Efendimiz ve Vesselam'ın maşuku idi. Onu gerçekten çok severdi. Efendimizin gönlünü çelmişti. Hayatında farklı bir yeri vardı. Dedik ki madem Nide'nin adı böyle tadı da Ayşe anamızla tatlansın. Onun için bu mecliste Ayşe anamız deyip onu anlamaya çalışacağız. Çok kolay mı Ayşe validemiz gibi birini sayılı dakikalar içerisinde anlatmak? İnanın kolay değil. Çünkü bahse konu olan sahabi efendimiz bahse konu olan Hücreyi Saadet'in nazlı gelini uzunca bir ömür yaşamış ve bugün hangi İslam kaynağını açarsanız açın, açtığınız kaynak tefsir olsun, kıraat olsun, hadis olsun, fıkıh olsun, akaid olsun, tarih olsun, siyer olsun, ne olursa olsun onun adını görürsünüz. Düşünün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan, bize naklettiği hadis sayısı 2210'dur. Onu izleyen ikinci anamız Ümmü Seleme validemizdir. Ümmü Seleme validemizin rivayet ettiği hadis sayısı 378'dir. 2210 hadis rivayet eden bir annemiz ile karşı karşıyayız. Düşünün öyle bir annemiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hayatına dair her alanı, hayatına dair her tabloyu en ince detayına kadar biliyor. Doğru Ayşe anamız, Efendimiz aleyhissalatü vesselamla biraz sonra size ayrıntılarını anlatacağım. Mekke'nin son yıllarında nişanlandı, Medine'nin ilk aylarında evlendi. Ancak öyle bir merakı, öyle bir dikkati, öyle bir rikkati vardı ki, Anamızın o aklı o merakı Mekke dönemini dahi bizim ondan öğrenmemizi sağladı. Efendimiz ve Selamın 13 yıllık Mekke dönemine dair bugün merak ettiğimiz onlarca meseleyi biz Ayşe anamızın nakliyle öğreniyoruz. Hal böyleyse eğer bu annemizi nasıl anlatalım? İnanın keşke halimi bir tasvir edebilsem size. Günlerdir aklımdan götürüp getiriyorum. Diyorum ki Nideli kardeşlerime ben Ayşe annemizin hangi yönünü anlatayım? Yazdım dedim ki Sıddık'ın kızı Sıddık'a diyeyim. Ve onu babasının üzerinden anlatayım. Onun babası sadakatiyle Sıtkı ile Aleme rehber olmuş Hazreti Ebubekir Bekir. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Ayşe diye bir bahis açsak. Babanın onu nasıl yetiştirdiğini. Babanın sıt bahçesinde doğruluk bahçesinde nasıl piştiğini anlamaya çalışsak. Onlarca şey söyleriz. Onu anlatmaktan vazgeçtim. Sonra dedim ki Huri'nin kızı Ayşe diyeyim. Niye Huri'nin kızı Ayşe? Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ayşe anamızın annesi olan Ümmü Rüman için şunu diyor. Her kim cennetten inmiş bir kadına bakmak istiyorsa Ümmü Rüman'a baksın. Cennetten inmiş bir kadın demek Huri bir kadın demek. Huri'nin kızı Ayşe desem de, dedim. Ve anne, anne kız onların birbirleriyle ilişkilerini anlatsam ki onlarca şey var bu konuda çok farklı bir ders olurdu ondan da vazgeçtim. Dedim ki yiğitlerin kardeşi Ayşe desem ve kardeşleriyle münasebeti üzerinden Ayşe anamızı anlatsam mesela onun 25 yaşlarında Müslüman olan hicretin nazlı gelini. Resulullah'ın ifadesiyle zatun ı Nitakayn olan yani çifte kuşaklı olan bir ablası var Esma Validemiz. Ablasıyla onun arasındaki münasebetleri sizin nazarınıza versem, abla kız onları anlasam çok farklı bir ders olurdu. Ya da erkek kardeşleri, Taif'in muhasarası sırasında yaralanıp şehit olan Abdurrahman ya da Abdullah, ya da Mısır'ın şehidi olan Muhammed bunlar Hazreti Ebubekir'in çocukları Ayşe anamızın kardeşleri. Kardeşleri üzerinden anlasam o da mühim bir ders olurdu. Ondan da vazgeçtim. Dedim ki ümmetin anası Ayşe desem biliyorsunuz Ayşe anamızın hiç çocuğu olmadı. Ama bakın kaynaklara onun ümmü Abdullah diye bir künyesi var. Ümmü Abdullah ne demek? Abdullah'ın annesi. Niye öyle bir künye bir gün çocuksuzluktan yüreği yanmıştır da ya Resulallah Allah vermedi demiştir. Yiğenin Abdullah senin oğlun olsun. Bütün Müslümanlar da senin evladın olsun. İstemez misin Ayşe? Bugün anne diyoruz değil mi biz ona? Anamızdan aziz biliyoruz. Anamızdan bir adım öndedir o hep. O ve onun gibi peygamber evinin sultanı olan diğer hanımlar. Ona ümmetin annesi deseydik ve bu ümmete kazandırdıklarını konuşsaydık. Mesela o Hücre-i Saadet'in gelini iken o ev ile Medine sokaklarını birbirine bağlayan bir köprüydü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat etti. Taif'ten, Şam'dan, Tebuk'tan, Mısır'dan, Bağdat'tan, Basra'dan her Müslüman olup gelen o hanenin kapısı önünde anam bana şunu anlat deyip o anaların en güzeline bir şeyler sordu öğrendiler. O öğrendikleri üzerinden bir şeyler söylesek çok şey söylerdik. Ben ondan da vazgeçtim. Peki ne anlatacağım size yıprattığımız ve her geçen gün yıpratmaya da devam ettiğimiz karı koca ilişkilerine dair Ayşe anamızın hayatının üzerinden bir şeyler anlatacağım size. Madem başlığımız Efendimizin sevgilisi ona öyle derler onun bir talebesi var Mesruk bin Ecda. Tabi'nin büyük imamlarındandır der ki Ayşe demek Habibullah'ın Habibesi demektir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Rabbimizin sevgilisi Ayşe ise Resulullah'ın sevgilisi. Onun için Hazreti Ali'nin dilinde o söz Haliletü Resulillah'tır. Resulullah'ın en güzel en özel sevgilisi. Gelin biz bugün bu mecliste anamızın adına kurduğumuz şu sofrada onun karı koca ilişkilerine dair hayatımıza söyleyeceği o örneklikleri bir anlamaya çalışalım. Öncesinden başlatıp sözü getiriyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 25 yaşına kadar hiç evlenmedi. Cahiliyenin o zifiri karanlığında... İffetsizliğin kol gezdiği o Mekke sokaklarında iffetine hiçbir leke sürmeden delikanlılığın zirvesinde 25 yaşına kadar bekar olan bir Muhammed'ül Emin. O Muhammed'ül Emin 25 yaşındayken kendinden 15 yaş büyük dikkat buyurun. İki kez evlilik yapmış ve o iki evlilikten de üç tane çocuğu olmuş, dul ama güzel, ama soylu, ama asaletli, ama tahir, ama tacir bir hanım olan Hatice anamız ile evlendi. 15 yıl nübüvetten önce, 10 yıl nübüvetten sonra, 25 yıl Efendimizin yastığına başka bir kadın baş koymadı. 25 yıl boyunca yastığının tek bir sahibi vardı, o da Hatice'siydi. 25 yıl sonra Hatice vefat etti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz iki yılda dul kaldı. Peygamber aleyhissalatü vesselama, şehvet adına bir şeyler yakıştıranların kulakları çınlasın, onlara cevap verecek değiliz biz, hakikat konuşuyor, biz ne diyebiliriz ki? 52 yaşına kadar da Aleyhissalatü vesselam efendimiz Hatice anamızdan sonra evlenmedi. 52 yaşında önünde bir hanım duruyor. O hanım çok sevdiği, çok değer verdiği Osman bin Mazun'un hanımı Havle binti Hakim. Ya Resulullah diyor. Artık evlenmeyecek misin? Aleyhissalatü vesselam efendimizin gözleri doluyor. Şöyle bakışlar öteye kitleniyor. Hatice'den sonra mı diyor. Evet diyor ya Resulallah. Hayat devam ediyor. Evlenmen lazım. Bak çocuklar küçük. Anne şefkati isterler. Evlen ki senin sırtındaki yükü biraz alsın. Peki kiminle diyor. Kiminle deyince. Havle validemiz hazırlıklı gelmiştir. Efendimizin önüne. Diyor ki. Sen bana söyle, dul mu istersin, bakire mi? İki tane aklında isim belirlemiş, havle validemiz. Efendimiz hazırlığını fark edince söyler, sorar, söyle bakayım. Bakire olan kim, dul olan kim? Bakire, senin kardeşin Ebu Bekir'in kızı Aişe. Dul olan da Habeşistan'da kocasını kaybeden, ve iman üzere şu anda sabit kadem duran sevde. Efendimiz iki isim üzerinde de itiraz etmeyecektir. Aslında Müslim'de, Beyhaki'de, Ahmet bin Hanbel'de ve başka birçok hadis kitabında Efendimiz daha evlenmeden Ayşe'nin rüyasını görmüştür. Ama o gün söz söylemiyor. Onu yıllar sonra Ayşe anamızı anlatıyor. Ayşe annemiz de bize anlatıyor neymiş rüya rüyasında Cebrail'i görüyor Cebrail yüzü kapalı beyaz ipekler içerisinde bir hanımı ona işaret ediyor başka hadislerde yeşil ipekler içerisinde diyor ki ya Resulallah bu senin dünya ahiret eşindir efendimiz merak ediyor Gidiyor o hanımın yüzünü kaldırıyor rüyada bakıyor ki Ayşe. Ama hiç sözünü etmiyor. Ne zamanki havle validemiz ona gelip bu sözü söyleyince tamam diyor. Git konuş. Sevde ile de konuş. Ayşe ile de konuş. Eğer kabul ederlerse ben de kabul ederim. Varıyor sevde validemizin yanına. 60'a yaklaşmıştır sevde anamızın yaşı. 5-6 çocuk anasıdır o günlerde o da, o da iman yolunda kocası Sekran İbni Amr'ı Habeşistan'da kaybedip gelmiştir dul olarak. Şimdi havle validemiz ona peygamberin hanesine hanım olarak girmesi için teklifte bulunuyor. Sevde validemiz ne diyebilir? Bir hanıma öyle bir teklif yapılsa nedirse onu der. Resulullah beni kendine layık gördüyse havle ben ona ne diyebilirim ki elbette ki kabul ettim. Ve sevde anamız Hatice annemizden sonra peygamberin evine giren ikinci annemiz oluyor. Şimdi havle validemiz Hazreti Ebu Bekir'in evindedir. Varıyor o eve teklifi söylüyor. Hazreti Ebu Bekir'in aklında üç şey var. Nedir o üç şeyler? Bir, evde o gün 25 yaşlarında bekar bir kız daha var. Ayşe annemizin ablası Esma validemiz. Esma validemizin o gün yaşı 25. Peki Ayşe annemizin yaşı kaç? Bugün birçok kaynağa baktığınız zaman... 6 yaşında Ayşe annemizle peygamberin nişanlandığını, 9 yaşında da evlendiğini görürsünüz. Önce bir şey söyleyeyim, sonra asıl söyleyeceğimi söyleyeyim. Eğer bu rivayet doğru olsaydı, bir, bir, biz bir mümin duyarlılığında, asla peygamberin yaptığı bu işi sorgulamaz, alır bu işi kabul eder, başımızın üstüne koyardık. Ancak... Tarihi rivayetleri irdelediğimiz zaman bunun doğru olmadığını görüyoruz. Ayşe anamız nişanlanırken 15-16 yaşlarındaydı. Evlendiği zaman ise 18-19 yaşlarındaydı. Bu konuda benim bir çalışmam var. Merak edenler o makaleyi edinsin okusunlar. O teknik konuya girmeyeceğim. Ama bilmemiz gereken bir şey var ki Ayşe anamız nişanlandığında 15-16 yaşlarındaydı. Peki Esma validemiz 25-26 yaşlarında niye evlenmemiş o günler? O günler Mekke'de şöyle bir sıkıntı var. Mekke iman edenlere ambargo uyguluyor. Mal alıp satmıyor. Akrabalık bağları tamamen kesiliyor. Evlilik bağları da kurulmuyor. Müslüman olup gidenler gitmiş zaten Habeşistan'a. Kalanlar içerisinde de Esma validemizle evlenecek kimse yok. Onun için de Esma validemiz o gün için evlilik yaşı çok erken olmasına rağmen Müslüman olduğu için baskı altında tutularak evlenmiyor. Böyle yaptığı için de Hazreti Ebu Bekir evde bekar bir kız varken 10 yaş küçük birini nasıl veririm diye aklında götürüp getiriyor. Sonra diyor ki isteyen Resulullah'tır. Esma'yı da isteyebilirdi. Ama o Ayşe'ye talip olduysa bunda bir hikmet var diyor ve o itiraza kapı kapatıyor. İkinci bir şey geliyor aklına. Hazreti Ebubekir'in o güne kadar efendimiz Aleyhissalatü vesselam'la Hazreti Ebubekir birbirlerine kardeşim diyorlar. Efendimiz 20 yaşında, Hz. Ebubekir Bekir 18 yaşında, Hz. Ebubekir'in Bekir'in amcasının oğlu sayılan ve tarihe hılful fudul diye geçen Erdemliler harekatı diye tercüme edeceğimiz o harekette o evde tanışıyorlar ve o günden sonra tanışıklıkları hiç bitmiyor, inanılmaz bir dostluk kuruluyor aralarında, o dostluk kurulduktan sonra da Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'e kardeşim diyor. Kendi kendine diyor ki e kardeştik kardeşin kızı kardeşi olur mu? Efendimiz bu sözü duyunca diyor ki ey Ebu Bekir din kardeşliğidir bizim kardeşliğimiz. Nesep kardeşliği değil soy kardeşliği değil soy olmadığı için evliliğe engel yok. Bu konuda da itiraza kapı kapanıyor. Üçüncü Hazreti Ebu Bekir'in aklında bir sıkıntı var ki o onun ile alakalı bir şey. Ve o hadise Hazreti Ayşe'nin yaşını tespit ederken de bizim için önemli bir işarettir. Nedir? Mekke'nin çok soylu ve asil bir ailesi var. Mutim İbni Adi ailesi. Mutim'in bir oğlu var Cübeyr İbni Mutim. Daha İslam gelmemiş. Ayşe anamız 5 yaşındayken doğum tarihi miladi 605'tir. Hazreti Ebubekirle Mutim İbni Adi birbirlerini çok sevdikleri için Cübeyr de o yaşlarda birbirlerine söz veriyorlar. Çocuklarımız büyürse Ayşe'yi Cübeyr'e vereceğiz diye. Söz mü Ey Ebubekir söz diyor. Miladi 610'da İslam geliyor. Hazreti Ayşe anamız o günler 15 yaşında, o günler 5 yaşında affedersiniz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam talip olduğunda 15 yaşlarında, İslam geldikten sonra Mutim İbni Adi diyor ki, Muhammed'e inanan bir babanın kızını ben evime gelin olarak getirmem. O da o evlilikten vazgeçiyor ancak, Hazreti Ebubekir bir sadakat abidesidir. Söz vermişse yerine getirmelidir. O sözden acaba Mutim caymış mıdır, caymamış mıdır? Bunu doğrulatmak için Havle'den müsaade alıyor. Varıyor Mutim'in yanına. Mutim diyor, bu evliliği halen devam ettirmek gibi bir arzun var mı? Mutim utanıyor bir şey demeye. Hanımı sözü alıyor. Biz vazgeçtik senin kızını almaktan diyor. O sözü duyunca geri gelip Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a cevabını veriyor. Havle'ye diyor ki var git kardeşime söyle gelip Ayşe'yi alsın. Geliyor Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. İstenme gerçekleşiyor. Mihir belirleniyor 500 dirhem. Ama düğün daha sonraya ertelenerek bugün nişan dediğimiz bir şey oluyor. O nişan olduğu zaman tarih ne? Nübüvvetin 11. yılı aylardan Şevval. Neden aya dikkat çektim söyleyeceğim. Aleyserat ve selam bu nişanı yaptıktan sonra Medine'ye hicret ediyor. Mescid-i Nebevi inşa ediliyor. İnşa edilirken 6 ay boyunca efendimiz Ebu Eyyub El Ensari, İstanbul'un Manevi Fatihi, Halit İbni Zeyd'in evinde misafir, yanında Sevde validemiz, düğün daha olmadığı için Ayşe anamız yok. Mescid bitiyor, iki tane oda yapılıyor Mescid-i Nebevi'nin hemen yanı başına. O odalardan bir tanesi Ayşe anamız içindir, bir tanesi Sevde için. Bu odalarda yapılınca düğün oluyor. Ne zaman? Hicretin ilk yılında yedinci ayda aylardan şevval. Niye aya özellikle dikkat çektim? Anadolu'da yaygın bilmiyorum Nide'de de var mı o gelenek. Şöyle bir yanlış söz dolaşıyor halk arasında. İki bayram arası düğün yapmak uğursuzluktur. Aynı bu kötü davranış bu kötü adet Medine'de de var. Ramazan şevval. Şevval'den sonra Zilkade, Zilkade'den sonra Zilhicce biliyorsunuz kurbanla Ramazan arasında bir ay. Ayşe anamız bu yanlış sözü duyunca insanlara bu yanlışı hatırlatmak için diyor ki ey Medineliler. Ben şevval ayında yani iki bayram arasında Resulullah ile nişanlandım ve yine iki bayram arasında Resulullah ile evlendim. Eğer bunda bir uğursuzluk olsaydı bizim evliliğimizde olurdu. Ama yeryüzünün en güzel en saadetli evi bizim evimizdir. Dolayısıyla bu geleneğin bu yanlış adetin temelsiz olduğunu Ayşe anamızın dilinden de öğrendik. Şimdi Ayşe anamız o evin sultanlarından bir sultan. Evde sevde validemiz var o var. Nasıl bir imtihanı var biliyor musunuz? Hazreti Ayşe'nin düşünün Allah aşkına. Evde sevde validemiz de o varken. Resulullah bir gece onda bir gece sevde validemizde. Ancak Ay Ayşe anamız çok... Uyanıktır bilmiyorum bu tabir caiz mi caiz değilse de beni affetsin çok gözü açıktır bazen sevde validemizi ikna eder onun da sırasını kapar böyle geçerken günler haneye hanımlar girer de girer Hafsa gelir Ümmü Selem'e gelir Zeynep Binti Cahş gelir Zeynep Binti Hüzeym'e gelir Cüveyri'ye gelir Meymun'e gelir Safiye gelir gelir de gelir. Öyle bir olur ki Ayşe anamız dokuz günde bir peygamberi görür. Zor bir imtihan değil mi? Zor. Peygamberin evine sultan olmanın bir sorumluluğu var. O sorumluluğu en üst düzeyde yaşıyor. Resulullah vefat ettiği zaman anamız kaç yaşındaydı? 28 yaşında. Resulullah'tan sonra anamız kaç yıl yaşadı? 47 yıl 28 yaşında dul kalacaksın 47 yıl hayatına başka bir erkeği koymayacaksın zor mu zor İnanın anlamak da zor anlatmak da zor ama Ayşe diyoruz anamız diyoruz anamız öyle bir analık ortaya koydu ki Bugün değil sadece analara, babalara da örnek olabilecek nice şeyler söyledi. Anlatayım mı size biraz peygamber evini? Acısıyla, tatlısıyla, tuzlusuyla, tuzsuz haliyle, kavgasıyla, barışıyla. Bunu desem bana, bana kızmazsınız değil mi? Peygamberin evinde acı mı olur? Peygamberin evinde kavga mı olur demezsiniz değil mi? Peygamberin evi bile olsa o ev beşer evidir. Doğrudur. Onlar beşere sultan oldular. Ama neticede bize örnek olabilmeleri için onlar beşer olmalıydılar. Ve beşeri hasletlerin birçoğu onların hayatlarında da olmalıydı. Zannetmeyin ki peygamberin evinde karı koca kavgası yoktu. Bu yanlış Orada da tabaklar havada uçuşuyordu. Orada da sesler bazen fazla çıkıyordu. Örneklerini anlatacağım biraz sonra size. Ama buna rağmen o ev yeryüzünün en saadetli eviydi. Bize öyle bir evlilik portresi çiziyorlar ki öyle bir evlilik yok. Hayatta yok. O ancak filmlerde. Filmlerle de bizi telkin ettikleri için hayatın içine girdiğimizde en ufak bir şey gördüğümüzde hemen başka şeyler aklımıza geliyor. Ama unutmayın dostlar evlilik ne bir ihtiyaçtır ne de bir gerekliliktir sadece. Evlilik nedir biliyor musunuz? İbadettir. İbadettir. Her ibadetin külfeti var mı? Var. Bu yaz oruç tuttunuz. Bu sıcaklarda zorlanmadınız mı? Zorlandınız. Zorlandınız. Namaz kılıyoruz beş vakit Allah kılmayanlarımıza da nasip eylesin inşallah beş vakit abdest almak namaz kılmak kolay mı zor hele şu yaz gecelerinde sabah namazına kalkabilen eli ayağı öpülecek adamdır zor değil mi zor zekat veriyoruz malımızdan her verdiğimiz zaman zorlamıyor mu bizi zorluyor İbadet külfet getirir insana. Zaten külfet olmasa ibadet olmaz. E peki evlilik ibadetse evliliğin külfeti olmasın mı? Oooo ne külfetler var. Hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Eğer öyleyse namazdan, oruçtan, zekattan vazgeçemeyeceğimiz gibi evlilikten de vazgeçemeyiz. Eğer ufacık bir olay olduğu zaman... Karı koca arasında bağlar kopacaksa eğer o zaman biz yeniden oturup evliliğin kitabını Kur'an'dan evliliğin kitabını sünnetten okumak zorundayız. Demek ki anlamamışız. Yoksa bu iş öyle birilerinin dediği gibi toz pembe değil. O cennette burada yok. Burada öyle bir şey yok. Burası imtihan sahası. Burada kavga var. Burada gürültü var, burada sıkıntılar var, burada buna rağmen güzellikler de var. Ama o özlediğimiz hayat burada değil, o cennette. Allah orada bize onu tattırsın. Ayşe anamızın evliliğinin üzerinden biz bu manada çok şey öğreniriz. Her hanım gibi... Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı çok seviyor. Sevdiği için de kıskanıyor. Kendi rivayetlerini aktaracağım size başkasının değil. Kendisi bize anlattığı rivayetleri anlatacağım size. Bir gece kalktım diyor. Yokladım yatağımı. Baktım Resulullah yok. Ah ya Resulallah dedim. Beni uyuttun başka hanımlara gittin. Hayatta yapmaz Efendimiz bunu. Hayatta o da biliyor yapmayacağını. Kendi sonra itiraf edecek. Yapmaz. Eliyle yatağın her tarafını yokluyor. Efendimiz yok. Lambamız da yok ki yakalım diyor. Çünkü kendi itirafı lamba yağ ile çalışır o günlerde. Yağ bulsak yerdik diyor. Yiyecek yağ yok. Nerede yakacak yağ? Peygamberin evi. Karanlık. Elimi gezdirir gezdirirken yataktan aşağıya elimi gezdirdim. Elim Resulullah'ın ayağına çarptı. Bir de baktım ki namazda dua dua Rabbine yakarıyor. Kendime öyle bir kızdım ki ne kötü bir kadınsın dedim. Resulullah namazda senin aklına ise neler geliyor. Bitirdi Resulullah namazını. Ya Resulallah dedim aklımdan şöyle kötü bir şey geçti. Ey Ayşe dedi hiçbir şey olmaz. Ben Allah'ın resulüyüm. Adalete riayet ederim. Sen bunu bilmene rağmen nasıl benim hakkında böyle düşünürsün? demiyor efendimiz. Demiyor. Efendimiz Ayşe'yi Ayşe yapan bir muallimdir ayrıca. O nicelerini yetiştirecek. Ayşe gibi saf, temiz Gencecik o Pakize hanımı mı yetiştirmeyecek? Anamız rivayet ediyor. Bir gece girdi Hücre-i Saadet'e. Baktım farklı bir hali var. Girdi yatağıma ama Hemen kalkacak gibi de bir hali var. Terliklerini başucuna koydu. Elbiselerini hemen yanı başına Benim uyumamı bekliyor. Anam anam. Onun affına sığınarak bir şey daha söyleyeceğim. Uykuyu biraz sever kendisi söylüyor. O gün diyor uyumamak için gözlerimi zor tutuyorum. Baktım gecenin ilerleyen vakitleri kalktı. Anladım bir şeyler yapacak giydi üstünü. Beni uyandırmamak için de terliklerini aldı kapıya doğru yürüdü. Hemen arkasından gittim. O yürüdü. Ben yürüdüm o yürüdü ben yürüdüm Baki kabristanlığına geldi oturdu o bir köşeye kabir sakinleri için dua ve istihbarda bulundu Ayşe dedim kendi kendime yine yanıldın duasını bitirdi eve gelmeye başladı ben başka bir yoldan eve koştum geldim ama beni görmesin diye hızlı koşmuşum kan ter içinde kalmışım yatağa girdim halen nefes nefeseyim Resulullah içeriye girdi. Benim nefes alışverişlerimi fark etti yatak şöyle inip kalkıyor. Ya Aiş dedi Aişe değil dikkat edin ya Aiş ne demek ya iş? Araplar ismin son harfini söylemezlerse bir yakınlık ifade eder. Türkçe karşılığı şu. Ayşem. Ayşem dedi. Ne bu hal? Yok ya Resulallah bir şey. Var var. Ne bu hal? Yok ya Resulallah dedim. O söyledi ben yok dedim. En son dedi ki ya Aiş. Ey Ayşem. Ya bana söylersin ne olduğunu... Ya da latif ve habir olan Mevlam Cebrail'i gönderir bana senin yaptığın işi bana haber verir. Aman ya Rasulallah Cebrail gelmesin ben söyleyeyim dedi. Çünkü biliyor Cebrail o haneye kaç kez gidip gelmiş kaç kez o hanımların sırlarını ifşa etmiş kaç kez Resulullah'a karşı o hanımların söylediklerini söylemiş. Böyle böyle bir şey düşündüm diyor. Ne yapmış Efendimiz? Tebessüm etmiş. Sadece tebessüm etmiş. Niye peki? Biliyor Efendimiz. Kadınların fıtratını biliyor. Hanımlar ne olur kusuruma bakmasın. Bir hakikati beyan edeceğim. Kadınların eye kemiğinden yaratıldığını biliyor. Bu yaratılma maddi bir şey değil manevi bir şey. Yani eye kemiği eğiktir. Düzeltmeye kalkma kırarsın onu o halde kabul et onun fıtratı öyledir o halde kabul et fıtratıyla karakteriyle savaşma ona biraz bu manada müsamaha göster bakın Resulullah'ın bir sünnetini haber veriyor bize sünnet deyince biz hep aklımıza tabakların altını güzel süpürmek gelir. Pazarlık yapmak gelir şu gelir bu gelir. Ama ötesinde bazı sünnetler var ki onlar hayatımızda pek yoktur. Bakın bir sünnet Ayşe anamız o sünneti söylüyor bize. Vallahi diyor Allah Resulü bir ömür boyunca hanımlarından ne birine ne de hizmetlilerine ne kötü bir söz söyledi ne de bir fiske vurdu. Var mısınız erkekler bu sünneti diriltmeye? Sünnet diriltmek için ihya etmek için Resulullah'ın söylediği bir şey hiçbir zaman bu konuda karakteriyle mizacıyla fıtratıyla savaşmadı o halde niye kızıyorsunuz erkekler hanımınız cep telefonunuzu karıştırdığınızda karıştırsın sen Resulullah gibi kendinden eminsen karıştırsın niye korkuyorsun niye güceniyorsun Resulullah'tan bile şüphe duyan Ayşe anamızın bu örnekliği bize bu manada çok şey söylemez mi? Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu o halde kabul etmiş. Sevmiş. Sevdiği için de sevilmiş. Nasıl sevmiş Peygamberimiz Ayşe anamızı? Ayşe anamız anlatıyor. Yemek yiyoruz diyor sofrada. O gün et gelmiş sayılıdır efendimizin sofrasında et olduğu hatta bir defa merak ettim hadis kitaplarında şöyle bir tespit ettim dokuz kere o hane et ile tanışmış sadece dokuz kere sofralarında et olmuş o günlerin birinde et alıyor Ayşe anamız eline bir ısırık alıyor Resulullah diyor ki Ayşe onu bana ver. Ayşe anamızın ısırdığı yerden ısırıyor. Su alıyor içmeye bir yudum içiyor. Resulullah diyor ki Ayşe onu bana ver. Tam Efendimiz Ayşe anamızın içtiği yerden içiyor. Merak ediyor Ayşe anamız diyor ki ya Rasulallah niye böyle yapıyorsun? İstiyorum ki dudağının değdiği yere dudağım değilsin. Sevgi, sevgi bu, muhabbet bu. Bu muhabbet Resulullah'ın dünyasından ona akıyor. Bakın Zatürri gazvesi diye bir gazve var. Hicretin 7. yılında. Amr İbni As isimli sahabi ki çok meşhur, Arap'ın dahisi diye bilinen biridir. O güne kadar Müslüman olmamış, o günlerde Müslüman olmuş. Müslüman olur olmaz Efendimiz onu, o gazvenin komutanı olarak zat göndermiş. Askerleri içerisinde Ebu Bekir var, Ömer var, Ebu Ubeyde İbni Cerrah var, var da var. Kendi kendine diyor ki Amr İbni As, Beni eğer Resulullah böyle bir, kom, böyle bir orduya komutan olarak atadıysa demek ki beni çok seviyor. Savaş bitmiş, galibiyet elde edilmiş, ganimetlerle dönülmüş. Efendimizin huzurunda Amr İbni As... Ya Resulallah diyor söyle bu dünyada en fazla kimi seviyorsun? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam anlamış Amr As'ın bu soruyu sorarken maksadını. Ayşe'yi demiş. Bırak ya Resulallah kadınları ben kadınlardan bahsetmiyorum. Erkeklerden en fazla kimi seviyorsun? Kimi demiş? Ebu Bekir diyebilir. Ebiha ayşe'nin babası. Bu sözler sevgi adına çok şey söyler. Sonra soruyor Amr İbn Az, ki ondan sonra kim Ömer, ondan sonra kim Osman bakıyor ki sıra kendine gelmeyecek. Kendi itirafı sormayı bıraktım diyor. Vallahi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam sevgi Ayşe anamıza böyle yansıttığı için seven sevilir ilkesinden dolayı Anamız da Resulullah'ı çok farklı seviyor. Bakın nasıl seviyor. Toplamış Medineli kadınları, onlara Yusuf kıssasını anlatıyor Ayşe annemiz. Yusuf kıssası ki, Kur'an'ın en güzel kıssasıdır. Ahsenul Kasas'tır. Kur'an'ın 12. süresi, şöyle bir açın okuyun, meali bile sizi sarsacaktır. Anlatıyor, anlatıyor. Bir yere getiriyor sözü. Mısırlı kadınlar, Züleyha'nın Yusuf'a duyduğu aşktan dolayı Yusuf'u kınadılar. Yusuf'a duyulan o aşkın sıradan bir aşk olmadığını Züleyha Mısırlı kadınlara duyurmak için bir yemek tertipledi. Büyük bir sofra kurdurdu. Yemekler yendi sıra meyveleri yemeye gel gelindi. Meyveler ellerinde Mısırlı kadınların bir ellerinde bıçaklar. Meyvelerini soyarlarken size ayet okuyorum bir hikaye değil meyvelerini soyarlarken Yusuf'a gir dendi Yusuf içeriye girdi muhteşem bir güzellik kadınların dili tutuldu Yusuf'a bakarken meyveleri soyacaklarına ellerini kestiler Ayşe anamız bunu anlatıyor sonra dönüp diyor ki Medineli kadınlara Mısır'ın kadınları Yusuf'u gördüler de ellerini kestiler. Eğer benim efendimi görselerdi o bıçakları sinelerine saplarlardı. Benim efendim Yusuf'tan bile güzeldir demektir bu. Anamızın nazarında efendimizin yeri, efendimizin konumu bu. O öyle seviyor. Öyle seviyor ki o sevgisinde rakip tanımak istemiyor. Ve ara ara soruyor efendimize. Ya Resulallah diyor beni seviyor musun? Ya Aiş ey Ayşem nasıl sevmem? Ya Resulallah beni nasıl seviyorsun? Kördüğüm gibi. Ne demek kördüğüm? Açılmaz. Bir bağlandı mı o sevginin ötesi yok. Açılmaz. Efendimiz bunu deyince Ayşe anamız seviniyor. Ve ara ara sorusu şudur. Ya Resulallah kördüğüm ne alemde? Ey Hümeyram. Resulullah'ın ona söylediği sıfatlardan bir tanesi. Hümeyra ne demek biliyor musunuz? Pembe yanaklı demek. Bazen utanınca yanakları kırmızı kırmızı olurdu. Efendimiz de ondan dolayı Ayşe anamıza Hümeyra derdi. Ey Hümeyram derdi ilk günkü gibi nasılsa öyle. Sevgiden en vivaracağı en zirve noktaya varmış sevgi manasında. Onun aşağıya inmesi mümkün değil. O zirve halini yakalamış. Onun içinde Ayşe anamız her daim o zirve halinin korunması adına gayret gösteriyor. O ev sevgi manasında böyle. Peki o evin kavgası gürültüsü olmaz mı? Olmaz mı? Neler neler olur. Bir gün Ayşe anamız bağırıyor. Neyse artık mesele o anda oradan da babası geçiyor. Kızının sesini duyunca kızım haklıdır. Mesele şudur. Mesele budur. Bugün bazı kız babalarının yaptığı gibi davranmıyor. Eve içeriye dalıyor. Ayşe'yi yakalıyor. Evin bir köşesine götürüyor. Ey Ebu Bekir'in kızı da değil. Bakın hadislerde aynen geçtiği gibi söylüyorum. Ey Filane'nin kızı. O kadar kızmış ki Ebu Bekir'in kızı bile demiyor. Sen Resulullah'a karşı sesini mi yükseltirsin deyip elini şöyle kaldırıyor. Ne için? Ayşe anamıza vurmak için. O anda bir ses. Aman ya Ebu Bekir sakın. Sakın ha. ha. Hazreti Ebu Bekir utanıyor. O işi yaptığından da dolayı utanıyor. Dönüp geliyor. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ayşe anamıza biliyor musunuz? Seni o kızgın adamın elinden kurtardığım için bana teşekkür etmeyecek misin? Biraz önce kavga vardı evde ama ne yaptı Efendimiz onu unuttu. Seni o kızgın adamın elinden kurtardım diye bana teşekkür etmeyecek misin? Aradan birkaç gün geçmiş. Hazreti Ebu Bekir merak ediyor. Kızım ne yapıyor peygambere karşı? Eve yine izin isteyip giriyor. Bakıyor ki gülüyorlar. Ayşe anamız gülüyor. Efendimiz gülüyor. Hazreti Ebu Bekir diyor ki o gün kavganıza bizi, beni ortak ettiniz. Bugün barışınıza beni ortak etmeyecek misiniz? Efendimiz gel gel deyip Hazreti Ebu Bekir'i de oraya oturtuyor. Peygamberin evi. Hazreti Ömer bir gün çok kızmış. Biz demiş Mekke'deyken kadınlarımız bize itaat ederdi. Medine'ye geldik. Medine biraz şehir havasıdır. Şehir kültürüdür. Kadınlar bize kafa tutmaya başladı. Gideyim Resulullah'a bunları bir şikayet edeyim kadınları. Toplasın da şunları bir bir şekilde uyarsın varıyor peygamberin hanesine haneden sesler bir geliyor ki dışarıya diyor ki ya Resulallah senin halin benden daha feci hiçbir şey demeden dönüp geliyor. Resulullah'ın evi böyle bir ev kıskançlık olur kavga olur bu işin tuzu biberidir her kavgadan sonra evli olanlar bu sözümü tasdik edeceklerdir. Sahili selamet olur değil mi? Bazen kavgalar çok farklı bir bi biçimde de neticelenir. Mümkündür. Peygamberin evinde de böyle. Ama yeter ki biz onun ahlakını yansıtabilsek. Anamız oturuyor. Sıra onun sırası. Anamız e ev işlerini pek sevmez. Yemek yapmayı da pek bilmez. Onun işi ilimdir, müştehidedir, fakiktir. İlimle uğraşır. O günde Safiye anamız güzel bir et yemeği yapmış. Hizmetlisinin eline vermiş. Götür bunu Resulullah'a yesin demiş. Allah Resulü bakıyor ki Safiye'nin hizmetçisi üstünden dumanlar çıkan bir yemeği tepsinin içerisinde getiriyor. Seviniyor. Ayşe diyor bak bak Safiye bize yemek göndermiş diyor. Ayşe anamızın Kıskançlık damarı biraz yükseliyor, biraz sinirleniyor, kalkıyor ayağıya, elinin tersiyle bir vuruyor tepsiye, tepsi yerde, tabak paramparça, yemek yerde. Ne yapmıştır Allah Resulü? Anamız rivayeti diyor. Bakıyor ve bana gülüyor. Sadece bu. Resulullah'ın güldüğünü görünce diyor öyle bir utandım, öyle bir utandım ki. Ya Resulallah dedim ne olur beni affet. Neyse kefareti söyle yapayım. Kefaretini yapacak mısın? Evet yapacağım. Tabağa tabak yemeğe yemek. Ya Resulallah tabak kolay. Medine'den bir yerden alırım. Yemeği ben bilmem ki yapmayı. Var git Safiye'ye rica et bir daha yapsın. Ne yapmaya çalıştı Efendimiz anladınız değil mi? Safiye validemize göndererek onun da gönlünü alıyor. Onu onun ayağına göndererek kıskançlığını, hasedini bir şekilde tedavi ediyor. Varıyor, gidiyor yemek yapılıp tekrar huzur risalete geliyor. O evdeyiz yine. Bir gün Sevde validemizle aralarında bir şey var. Oturmuşlar daha ilk günler Medine'nin ilk günleri. Medine'li hanımlardan biri. Helvaya benzer undan yapılan bir yemek göndermiş efendimizin evine. Ayşe anamız almış o yemeği getirmiş efendimizin huzuruna koymuş. Oturmuş efendimiz yanına Sevde gel sen de otur diyor. Sevde anamız darılmış ya gelmiyorum diyor. Gel diyorum bak sana gelmiyorum diyor. Anamız diyor ki bak gel diyorum yoksa gelirsem şu yemeği senin yüzüne sürerim. Gelmiyor alıyor yemekten bir miktar varıyor sevdi validemizin yüzüne sürüyor. Onu o halde görünce Efendimiz gülüyor. Bir parçada o yemekten o helvadan alıyor eline sevdi validemize veriyor. Sen de onun yüzüne sür diyor. O da onun yüzüne sürüyor. O anda Ömer'in sesi ya Resulallah müsait misin? Aman gidin diyor Ömer sizi bu halde görmesin deyip onları karşısından götürüyor. Peygamberin evinden bahsediyoruz. O evde Ayşe anamızın Resulullah'la koşu yaptığını biliyorsunuz değil mi? İlk günler Ayşe anamız yener. Sonra biraz şişmanlayınca Ayşe anamız efendimiz geçer. Kızar tabii. Sen beni niye geçtin diye der ki niye kızarsın? O gün öyle, bugün böyle. Bu dona bedeldir deyip yine onun gönlünü alır. Habeşliler gelir, folklor Anlamında bazı oyunlar yaparlar. Anamız izlemek ister. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona da müsaade eder. Ve neler neler yapılır o evde o hanede. Saatlerce anlatsam anlatacak şeyler var. İyi ismi ben burada yavaş yavaş sözlerimi toparlayayım. Şimdi bakın benim Nideli kardeşlerim. Anlatabileceğim bazı şeyleri anlattım. Aslında o. Satırların içerisinde ideal bir ev için ideal bir aile için Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize çok şey söyledi Ayşe anamız bize çok şey söyledi ama ben evliliklerinizi tamir etmeniz için evliliklerimizi yeniden sünnetin çerçevesinde düzeltmemiz için bir İslam evi nasıl olur? Bir Müslümanın evi nasıl olur nasıl yürütülür evlilik bu manada size beş tane cümle emanet edeceğim. İster alırsınız bu beş cümleyi hayatlarınızda sorgular ve gereğini yerine getirirsiniz. İster almazsınız buradan çıkarken burada bırakırsınız siz bilirsiniz. Söz bir emanet ben bu emaneti size bırakıyorum. İster alın uygulayın ister alın duyun ister alın uyun ister alın uyuyun siz bilirsiniz. Ne dedi Ayşe anamız ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam evlilik anlamında bize? Bir, evliliği sadece bir ihtiyaç ve hayatın bir gerekliliği olarak değil, bir ibadet olarak anla ki külfetini taşıyabilesin. Dedik değil mi bunu? Evliliğini, evliliği sadece bir ihtiyaç. Ve hayatın bir gerekliliği olarak değil, bir ibadet olarak anla ki külfetini taşıyabilesin. İbadet olarak gördüğün andan itibaren, talak yani boşanmanın Allah'ın en sevmediği helal olduğunu o zaman anlarsın. Ve her gün daha evlenmeden boşanmayı düşünen gençlerimizin, bu mesele üzerinde neleri tasavvur edebileceklerini, neleri düşünebileceklerine dair çok şey almamız gerekir. Bu mesele ibadettir. Bunu böyle anlamak lazım. İki, muhabbeti ilk günden son güne kadar kendine azık olarak edin ki gerçek manada sevebilesin, sevdiğin için de sevilebilesin. Sevginin ahlakı, sevginin ilkesi, seven, sevilir. Sevmiyorsan yürekten, niye sevsin karşıdaki seni? Sen sev derinden, ta şöyle yürekli, yüreğinin en derinlerinden ki, karşıdaki sevgiyi senin yüreğinden alsın. Senin muhabbetin onun yüreğine, yürekten yüreğe aksın, o evde bambaşka bir ev olsun. Sadece dille söyle, Yürek söylemesin. Onun bir anlamı yok. Üç. Menfaati değil. Merhameti işin temeline yerleştir ki. Basit şeylere takılıp da. Vefasızlık ve sadakatsizlik sergileyemezsin. Bu söz hem kadınlara hem erkeklere. Ama özellikle erkeklere. Menfaati değil. Merhameti işin temeline yerleştir ki basit şeylere takılıp da vefasızlık ve sadakatsizlik sergilemeyesin evlendin evlendiğin zaman pırıl pırıldı o hanım sana çocuk doğurdu üç tane dört tane vücut bozuldu senin o kadar yükünü çekti yaşlandı şimdi sen şan şöhret mevki makam para şu bu başka şeyler düşünmeye başladın oldu mu peki Hani vefa Hani sadakat Hani bunun peygamberin örnekliğinde iz düşümü Hani bu manada sünneti ihya etme çok şey söyler bu sözler bu mesajlar bize dört beklentilerini makul bir seviyede tut ki hayallerle bir dünya tasavvur ederek iki de bir kırmayasın, kırılmayasın, yarı yollarda kalmayasın. Beklentini makul seviyede tut. O beyaz atlı prens, prenses onlar hikayelerde, masal. Hayat değil onlar. Hayatın içinde acı da var, tatlı da var. Unutma. Acı da Tat vardır aslında eğer bilirsen her zaman tatlı tatlı değildir acıda da tat vardır eğer anlarsan ama sen beklentini makul seviyede tuttun üst seviyeleri almadın onu bunu ona buna bakmadın onu bunu kendinle kıyaslamadın niye onda var bende var demedin. Kocanın başının etini yemedin ona fazla fazla şeyler yaptırarak faize harama bulaştırmadın neler neler birçok şey söylenir ama siz nideliler az sözle çok şey anlarsınız bunları yapmadın makul bir seviyede tuttuğun için de ne kırdın ne kırıldın ne de yarı yollarda kaldın. Beşincisi helal daire geniştir. Keyfe de kafidir bu bir İslam aliminin sözüdür kimin olduğunu arayın bulun helal daire geniştir Keyfe de kafidir sözünü Kendine bir ilke olarak edin ki Saadeti başka yerlerde aramayıp Cennet benim evimde diyebilesin Bir daha okuyorum bu maddeyi Helal daire geniştir Keyfe de kafidir bu sözü kendine bir ilki olarak edin ki saadeti başka yerlerde aramayıp cennet benim evimde diyebilesin. İnanın cennet başka yerlerde değil. Cennet ne kafelerde ne arkadaşın yanında ne dosta ne şurada ne burada. Cennet senin evinde. Eğer bilirsen helal daire ile de yetinirsen. Zihinleriniz Medine'de kaldı mı? Gelin sizi son bir kez Medine'ye götüreyim, sözümü bitireyim. Hicretin 58. yılı, miladi 678. Yaşlı ana, vefat dövçeğinde. Kaç yaşlarında? Tam 74 yaşında. Yanında bütün akrabaları var, yeğeni çok sevdiği. Siyer'de alim ve üstad olan yeni Urve İbni Zübeyir de orada. Onlara bir vasiyette bulunuyor. Diyor ki, falanca zaman bana Yemen'den çok güzel bir elbise gelmişti. O elbiseyi bana kefen olarak giydirin. Ve beni bir akşam vakti akşam karanlığı Medine'de çökerken Baki kabristanlığına doğru götürün. ...beni oraya defnedin... ...ama benim cenazemi... ...Baki kabristanlığına götürürken... ...tabutumun kenarlarında... ...meşaleler yakın... ...merak ediyorlar... ...ana diyorlar... ...elbiseyi anladık kefen... ...akşam da anlaşıldı... ...bu meşaleler de neyin nesidir... ...diyor ki... ...unuttunuz mu... ...Medine'de gelinler... Damat evine meşalelerle götürülürdü benim ölüm günüm düğün günümdür beni peygamberin yanına götüreceksiniz bir gelin nasıl götürülürse damat evine beni de öyle götürür ve anamız öyle götürülecek Allah ondan ebeden razı olsun onun yolunda yürüsün bizleri Örneğimiz Ayşe anamız olsun, başka analar değil, örneğimiz Ayşe anamız, örneğimiz ashab olsun ki hayatımız Allah'ın ve Resulünün memnun olacağı hayat olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.